أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma ve fehme ve alhaqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sama. Ve Değerli müminler, sohbetimizin konusu Kur'an'ın insana bakışı insana vermiş olduğu değer, insana yüklemiş olduğu görevler ve sorumluluklar hakkında olacak. Ve yine insanın yaratılışı, yaratılış gayesi velhasılı insan denen eşrefi mahlukat olan, mahlukatın en şereflisi olan bu varlığın niçin yaratıldığı, hangi görevlerle dünyaya gönderildiği, dünyadaki ödevinin neler olduğu, dönüşünün neresi olduğu ve dönüşünde neler ile karşı karşıya kalacağıyla ilgili sohbetimiz inşallah bu hafta olacak. Allah cümlemizi muvaffak eylesin, hakkı, doğruyu söylemeyi ve doğrularla beraber olmayı sadıklarla beraber olmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Laqad halaqnal insane fi ahsani taqwim" biz muhakkak ki insanı en güzel surette bir şekilde yarattık buyuruyor. Hem insanın fiziki yapısı, hem manevi yapısı, ruhi yapısı en güzel şekilde var edilmiştir. Akli yapısı en güzel şekilde dizayn edilmiştir. Doğruların içerisinden, en güzelini bulmaya, doğrularla beraber olmaya, doğrulardan taraf olmaya müsait bir şekilde yaratılmıştır. İnsan adil olmayı, adaletli olmayı, adaletle beraber olmayı, adil olanlarla birlikte olmayı yeyler sever. İnsan iyiliği sever, kötülükten sakınır, Yalandan, hileden, zulümden Her türlü kötü huy ve ahlaklardan sakınır Her türlü yanlış bir takım Tavırlardan, konuşmalardan, düşüncelerden İnsanoğlu sakınır Hangi insan? Fıtratını bozmayan insan En güzel şekilde yaratıldığı gibi işte o yaratılışını hiçbir zaman bozmayan, o yaratılışı üzerinde hayatına devam eden, kendi ana kodlarını, ana yazılımlarını asla bozmayan insan, işte o insan hayırlı insandır. Elinden dilinden komşusunun, ailesinin, çevresinin emin olduğu insandır. Emin olmak zarar vermemek, yalan konuşmamak, doğru olmak, insanın insan olabilmesi için, Allah'ın yarattığı o gerçek insanların sınıfına dahil olabilmesi için, olmazsa olmaz özelliklerdir, şartlardır. Yüce Rabbimiz, bütün yaratmış olduğu bu mahlukat içerisinde, İnsan denen bu varlığı en şerefli varlık olarak kılmıştır. İnsanı yaratmış ve insandan gayrısını, insandan haricini, insandan başkasını, insana hizmetkar kılmıştır. Bütün hayvanları, bütün nebatatı, bütün yıldızları, Semayı, semada olanları, yeri ve yerde olanları Allah insan denen ve eşrefi mahlukat dediği mahlukatın en izzetlisi, şereflisi dediği bu insana hizmetkar kılmıştır. Bir nimet olarak yaratmıştır. Allahu Teala insan denen bu varlığa neden bu kadar önem veriyor? Neden ona akıl nimetini veriyor da başkalarına vermemiştir? Neden ona kulluk sorumluluğunu veriyor da cinlerden başka diğer hayvanata, bilmediğimiz alemlere bu sorumluluğu vermemiştir? Bunun bir sırrı var, bunun bir hikmeti var. İnsan bunun sırrına ermeli. Bunun hikmetini anlamaya çalışmalı. İnsan bu kadar şerefliyken, bu kadar izzetliyken, bu kadar büyük bir görev ile görevlendirilmiş iken, Allah'ın izzetli, şerefli, kerametli kıldığı bir mahluk iken, kendi değerinden habersiz bir şekilde yaşaması olacak şey değildir. Kendi hayatını Sıradan hayvanlar gibi Yeme, içme, gezme, tozma, eğlenme gibi Bir takım Menfaatlere düşürecek kadar O seviyeye inecek kadar Bir duruma gelmemelidir insan İnsan daha ulvi değerler için yaratılmıştır Yemek, içmek, gezmek, tozmak, eğlenmek Bunlar birer vesiledir, birer araçtır Gaye, yeme, içme, gezme, tozma, hayatı neşe doldurma, gülme, eğlenme, zevk alma olmamalıdır. Bunların hepsi bir nimet olarak yaratılmıştır. Yerinde kullanılırsa, usulüne uygun kullanılırsa. Ama bir insan derse ki, ben bu hayata geldim, işte bu dünyada, Dünyanın yollarında, bahçelerinde gezen, adım atan, güçlü, sağlıklı, iradesi, iradesi hür, vicdanı hür bir insanın Öyleyse bu dünyadan elimden geldiği kadar zevkimi, sefamı alacağım. Bu dünyadan elimden geldiği kadar nimeti alacağım. Günüm gün edeceğim, yaşayacağım derse, yanlış yapmış olur. Neden? Çünkü insanın dünyaya gönderilme sebebi hayvanlar gibi yemesi, içmesi, gezmesi, tozması değildir. Belli bir zaman yaşayıp helak olması, ölmesi değildir. Bu dünya insanlar için imtihan salonudur. Ahiretteki ebedi, gerçek, sonsuz yaşam için İyi ile kötünün ayrıldığı bir yarışma meydanıdır. Bir sahadır. Bir laboratuvardır. İyi ile kötünün ayrıldığı bir ortamdır. Bu ortamı gerçek yaşanacak alem olarak görmek insan için en kötü neticeyi verecek olan bir durumdur. O yüzden değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun güzide sahabesini dünyayı anlama algılama konusunda örnek almalıyız. O nasıl anlıyordu dünyayı? Kün fit dünya keenneke garibun. Dünyada garip bir kimse ol. Ev abir sebilin. Veya Yolda giden bir yolcu gibi ol Yolda giden yolcu işine bakar yoluna bakar Hedefine gitmeye çalışır Yolun sağında solunda Bir takım Ağaçlarla çiçeklerle Bahçelerle Oyalanamaz Oyalanırsa hedefe gidemez Şunu da alayım Bunu da alayım Şurada şu kadar mal biriktireyim Burada bu kadar Nimet biriktireyim diye insan hedef yaparsa, gaye yaparsa gerçek hedefine ulaşamaz. Dünyada bize lazım olduğu kadar nimetin olması yeterlidir. Allahu Teala rızkımızı garanti altına almıştır. Rızık endişesi içerisinde olmamak lazımdır. Allahu Teala çalışın, çabalayın diyor. Rızkınızı vereceğim diyor. Sebep olun diyor. Kuşlar da kanatlarını gerdiklerinde sabahleyin ağaçlardan, yuvalarından aç uçarlar ama tok olarak tekrar yuvalarına dönerler. Hayvanlar, hakeza, diğer hayvanlar aç olarak yayılıma giderler, tok olarak gelirler. Kurdun, kuşun, börtü böceğin hepsinin nimeti vardır. Yeter ki onlar hareket etsinler. Ama bu konuda insanoğlu çok büyük endişeler taşıyor. İnsanoğlu aç kalma korkusu yaşıyor. Çünkü şeytan insanı aç kalmakla korkutuyor. Rezil olursun diyor. Aç kalırsın diyor. Namaz kılmaya vaktin yok. Oruç tutmaya vaktin yok. Hayır hasenat yapmaya vaktin yok. Paranı, pulunu iyi işlerde, faydalı işlerde, ahiretini imar edecek işlerde harcama. Harcarsan millete, muhanete, muhtaç duruma düşersin. Parayı biriktir. Efendim, o para sana lazımdır. Fazla mal göz çıkarmaz. Biriktir, biriktir, biriktir. Ama infak etmeye geldiği zaman sakın infak etme yoksa aç kalırsın diyor. Şeytan bize bu vesveseyi verirken aslında bizden ahiretimizi çalıyor. Paranın da bir rolü var. Mülkün de bir rolü var. Hepsi bir araçtır. Ya onu iyi yolda harcarsın, cenneti kazanırsın. Ya kötü yolda harcarsın, cehennemi kazanırsın. Paraya, pula, mala, mülke, evlada öyle bir rol verelim ki, öyle bir görev verelim ki, onları öyle bir alanda kullanalım ki, bu hem dünyada hem de ahirette bize fayda versin, iyi bir netice versin, sonu Allah rızası olsun, sonu cennet olsun, Cehennem'den kurtuluş olsun. Nefeslerimizi, malımızı, mülkümüzü, makamımızı, mevkimizi, bilgimizi, enerjimizi eğer sadece süfli alçak bir takım dünyalık hedefler için tahsis eder de ahireti unutursak o zaman bu nimetler bizim için bir nimet olmaktan çıkar. Evet, eğer malımız, mülkümüz bizi Allah'ın zikrinden alıkoyuyorsa, evlatlarımız bizi Allah'ın zikrinden alıkoyuyorsa, eşlerimiz bizi Allah'ın zikrinden alıkoyuyorsa, böyle hasılı dünya içindeki bütün güzelliklerle beraber bizi kendisine taptırıyorsa, Allah'ın zikrinden bizi meşgul ediyorsa, Allah'ın zikrinden bizi uzak tutuyorsa, dünyanın depremesi Dünyanın şaşası, dünyanın alımlılığı, dünyanın zevk-i sefası bizi Allah zikrinden alıkoyuyorsa, Allah'a kulluk görevimizi yapmaktan geri bırakıyorsa, ahiretimizi unutturuyorsa, cenneti unutturuyorsa, cehennemi unutturuyorsa, işte bütün bu nimetler lehimizde olmamıştır, aleyhimizde olmuştur. Kazanmak için terlediğimiz... Yorulduğumuz, uykusuz kaldığımız, gayret sarf etmiş olduğumuz mallar, mülkler, evler, arsalar, paralar, pullar, aleyhimizde netice vermiştir. Çünkü çoğaldıkça kendisine bizi bağlamıştır. Çoğaldıkça bizi Allah'ın zikrinden alıkoymuştur. Çoğaldıkça bizi kendisiyle meşgul etmiştir. Allah'a yönelmesi gereken sevgimizi kendisine yöneltmiştir o zaman aleyhimize bir netice ortaya çıkmıştır değerli kardeşlerim. Ne mutlu! Hayatım da Allah içindir, ölümüm de Allah içindir, malım da Allah içindir, mülküm de Allah içindir diyenlere. Ne mutlu! Salih insanlar böyle söylüyorlardı. Salih insanlar, hayatımız, ölümümüz, Allah içindir. Allah için olmalıdır. Allah'a adanmıştır diyorlardı. Değerli kardeşlerim, Allah'ı anmak, Allah'a kul olmak bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli ya. Çünkü kulluk olmasaydı Allah bizi yaratmayacaktı. "Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa" diyor Allah Teala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattık. Cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattık. Kulluk etmemek, etmemek olsaydı, Allah cinleri ve insanları yaratmamış olacaktı. Yaratılış gayemiz kulluk etmek. Kulluk nedir? Sadece namaz, niyaz. Değil tabii kulluk demek değerli kardeşlerim bir, Allah'ı bilmek Allah'ı sevmek Allah'ı saymak emirlerine riayet etmek yasakladıklarından kaçmak Allah'ın hoşnut olacağı bir yaşamı yaşamak ahlaklı olmak kötülüklerden sakınmak emin olmak güzel görmek güzel konuşmak iyilik yapmak Kötülükten sakındırmak sakınmak elimizden dilimizden hayırın sudur etmesi şerrin sudur etmemesi kulluk Allah'ı sevmek saymak emirlerine riayet etmek şöyle şöyle yaşayın dediği zaman işte o şekilde yaşamayı bir hedef haline getirmek ona gayret etmek kulluk bu Değerli kardeşlerim, bizler kulluk deyince hep namazı anlatıyoruz. Orucu anlatıyoruz, zekatı anlatıyoruz. E sadece bunlar değil ama. Bir insan da o zaman diyor ki, ben namazımı kılarım, orucumu da tutarım. Gerisini Allah bana sormaz. Hayatımı da kendi kafama göre yaşarım. Onlar sorun değil. Ben görev yapmış olduğum nasıl olsa. Mantığında olan insanlar var. Bu çok yanlış bir mantık. Bu çok yanlış bir mantık. İnsan namazında nasıl Allah'a saygılıysa, sevgiliyse, namaz sonrasında da Allah'a saygılı, sevgili olmalı. İnsan nasıl caminin kapısından içeri attığında Allah'ın huzuruna geldim, emrine amadeyim diyorsa, caminin dışına çıktığı zaman da Allah'ım yeryüzü senin yeryüzündür, senin arzındır, senin arzında sana isyankarlık yapamam, ve burada da sana sevgiliyim, saygılıyım Demek lazım, demesi lazım Caminin yeri ayrı Düğünün, derneğin yeri ayrı Çalışmanın, iktisadi Hayatın, hukuksal hayatın Veya siyasi Hayatın yeri ayrı Demek Dini Parçalamaktır Din bir bütündür Din, hayatın her alanını kapsar Ahlaktan bütün ekonomik, iktisadi, siyasi yaşama kadar bir bütündür din. Camide Rabbim senin emrine amadeyim. Rabbim tövbeye geldim. Rabbim faiz almayacağım. Rabbim emrine itaat edeceğim dediğin zaman e dışarı çıktın. Ya Rabbi içeride onların sözleri verdim ama... Dışarıdaki mesele hiç de içeriye benzemiyor. Bu işleri yapmak da bayağı zor. Ben nefsime kanıyorum. Yapamayacağım galiba deyip de Allah'ın yasak kıldığı işlere bulaşmak kulluk değildir yani. Kullukta samimiyet değildir. Samimi insan özüyle sözüyle bir olan insandır. Camide de cami dışında da bir olan insandır. Her yerde Allah'ın korkusunu kalbinde hisseden insandır samimi insan. Biz samimi Müslüman olmadıkça makbul bir Müslüman olamayız. O yüzden bazı insanların İslam'ı yanlış algılamalarından dolayı öyle bir nesil ortaya çıktı ki mini eteğiyle camiye gelip oradaki abayeyi alıp namazını kılıyor. Çıkın Çıkardığı zaman Allah'ın emretmiş olduğu o örtüyü sırtından atıyor asıyor duvara yine mini eteğiyle sokaklarda gezmeye tozmaya başlıyor e bacım e kardeşim benim Allah bunu mu istiyor senden ya Allah bunu mu istiyor Allah senin kolunu bacağını saçını her şeyini Allah yarattı her şeyini Allah yarattı Allah seni görüyor ama Allah diyor ki, dışarıda seni ben çok güzel yarattım, dışarıda şuranı buranı gösterirsen, benim arzu etmediğim bir takım işleri fitillemiş olursun. Aile yapısını bozmuş olursun, nesli bozmuş olursun, ahlakı bozmuş olursun. İnsanları birbirine düşürürsün, herkes senden nasibini almaya başlar, almaya çalışır peşinde on tane çakal olur. Sonuç iyi olmaz, böyle yapma. Diyorsa bunu namazda, camide yerine getirirken, sokağımızda, caddemizde, düğünümüzde, derneğimizde de yerine getirmemiz lazım. Hocam caminin yeri ayrı, orada ibadet var gideriz namazımızı kılarız tövbe ederiz ama dışarıda da her şey olacak diye bir şey yok dışarıda biraz serbest olalım hayır değerli kardeşlerim İslam'da eğlence vardır gülmek, oynamak, gezmek, tozmak piknik yapmak, yemek, içmek hepsi var ama helalinden var ya Allah'u Teala demiyor ki bu zevkle, zevklerden faydalanmayın gezmeyin, tozmayın yemeyin, içmeyin, hayır Allah kulü ve şrabu ve la tusrifu Yiğin için ama israf etmeyin. İnnehu la yuhbül musrifin. Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. İsraf etmeden helalinden ye iç, gez, toz hiçbir şey demek yok. Allah'ın emirleri zaten çok değil. Az. İslamın şartlarına bakın. 5 tane. İmanın şartına bakın altı tane. E bunları yerine getirmek zor mu değil? İslam'ın beş tane şartı var şartları yerine getirmek zor değil. Yani Allah'a kul olmak zor değil. Kolay. Zaten Allah'a kul olduğumuz zaman dünyalık da kolaylaşıyor. Şimdi birçok insan birçok problemlerle mücadele içerisinde. Ailevi problemler, maddi problemler veya buna benzer manevi problemler vesaire. Bu problemlerin kaynağı Aziz Allah Celle Celaluhu Allah'tan uzaklaşmak, insan Allah'tan uzaklaştığında dünyada ve ahirette problemlerle karşı karşıya gelir değerli kardeşlerim. Allah'tan uzaklaşmanın cezasıdır. Allahu Teala bize bir takım emirler, yasaklar koyarken değerli kardeşlerim, bu emirleri, yasakları dünyada ve ahirette huzur bulalım diye yapınır. Allah'ın emirlerini dinlediğimiz zaman dünyada huzur olur, barış olur. Huzur, barış, güven. Komşuluk ilişkilerinde, aile-evi ilişkilerde, toplumsal ilişkilerde en güzel mahsuller ortaya çıkar. Ama Allah'tan uzaklaştığımızda, kalbimiz Allah korkusundan uzaklaştığı, uzaklaştığında artık biz emin bir kişi olamayız. Çünkü şeytan artık bizim iplerimizi Eline geçiriyor ve bize vesvese veriyor. Şunu yap, bunu yap. Şunu yap, bunu yap. Çalışmadan ye. Alın teri olmadan ye. Uyanık ol. Onun elindeki ekmeği vur, al. Uyanık olursan sen zeki insansın. Güçlü ol. Cesaretli ol. Vur. kır. Sorun değil. Uyanık ol. Neymiş öyle efendim alın terinden yemek? Öyle o zor iş. Adam çalışmış. Önünde var. Al ekmeğini ye. Şeytan bunları söylüyor. Bugün işte Hırsızlıklar, camilerde, bak şurada, şu memlekette veya ülkemizde veya başka yerlerde. Yani her camiye hırsızlar en az on defa girmiştir. Ya camiye bile giriyor. Niye? Şeytanın kulu olmuş ya. Camiye giriyor, caminin halısını çalan, kilimini çalan, cihazını çalan. Yani bu kadar insanlarda emniyet kalkmış. Neden? E Allah korkusu kalkmıştı ondan. Önceden kapılarda kilit yoktu, camiler açıktı. Çalma yoktu, çırpma yoktu. Millet yatarken evine kapıyı örter, yatar. Kapı açık yatar, sorun yok kimse. Emniyet var. Niye kimse komşusundan, çevresinden bir sıkıntı asla görmez, beklemez ki? Allah korkusu var. Herkesin kalbinde Allah bekçi. E şimdi polis gücü var. 350 bin, 400 bin polis var. Yeterli değil ya. Herkesin başına polis koysan, adam polisim bir şekilde uyutacak yine yapacağını yapacak. Bu dereceye gelmişiz. Neden? Allah'tan uzaklaşıldığı için. Allah korkusu kalplerde hakim olmadığından dolayı, istikrar bulmadığından dolayı değerli kardeşlerim. İşte Allahu Teala bizleri kerim, kıymetli bir varlık kılmış ama aynı zamanda da onun emrine itaat etmediğimizde esberi safilin demiş. Belhum adl ulai kekenam belhum adl Allah'ın emirlerinden çıkan insanlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz. Allah Teala bizlere büyük bir görev vermiş, kulluk görevi. Bu görevi yerine getirmemiz lazım. Allah bu görevi dağlara, taşlara arz etmiş, hiçbiri kabul etmedi. insanoğlu oğlu kabul etti. İnsan oğlu cesaretli nefsinin zalimi, bu kulluk görevini madem kabul ettik, bu görevi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde son nefesimize kadar en güzel şekilde ihya etmemiz lazım. Bu görevi yerine en güzel şekilde getirmemiz lazım değerli kardeşlerim. Cumarız barak olsun. Allah duyduklarımızla, işittiklerimize amel etmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bu arada bir duyuru vardı Sayın Hocam, duyuru burası için geçerli mi? Geçerli. Evet. E yapılmakta olan bir cami o mesajda gelmişti. O cami adını şu anda hatırlayamadım. O cami için bir yardım talep ediliyor. Ya Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Bu akru davana elhamdülillahirabbil alamin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi